İmam Azam Ebu Hanife'nin önce Kur'an'a sonra sünnete bulamazsam sahabenin icmasına ihtilaf etmişlerse onlardan birini alırım diyerek usulünü ortaya koyduğu sözünü sizin söylediğiniz sahabenin fıkıhta üstün olmadığı yani mutlak olarak üstün olmadığı sözüyle birlikte değerlendirdiğimizde fıkıh aleminin, müştehidin sahabenin görüşünü atlaması mümkün müdür? Hayır değildir. Sahabenin görüşü derken sahabeden müştehit olanların görüşünü kast ediyoruz tabi. E, müştehit imamlardan ehli sünnet vel cemaat müştehit imamlardan sahabeye muhalefet eden olmuş mudur? Olmuştur. Ama bir başka sahabenin görüşünü alarak sahabenin ihtilafının dışına çıkmamış hiçbir müştehit alim. Sahabe bir konuda icma etmişse o zaten delildir. İhtilaf etmişse istediği görüşlerden birisini almış. Bu ihtilaf eden görüşlerden istediği birisini almış. Kendisi de ayrıca onlara muhalif bir görüş benimsememiş. Dolayısıyla bu soruya mümkün değildir diye cevap vermek durumundayız.